Hadis-i şerifte el mucahidü men cahhade nefsuhu fillahi gerçek mucahit eşit cengaver Allah Teâlâ'nın emri için kendi nefsiyle çarpışandır buyurulmaktadır. Ve geçen ayeti kerimelerdeki müjdeler de bunlardır. Ulul elbab küfürden tevhidle, fısktan ibadetle, masiyetten taatle, riyadan ihlasla, nifaktan sıdıkla,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 Meleğin ilham ettiği hayırlı şeylerin yapılması nispetinde de şeytanın vermiş olduğu vesveseler zeval bulur. Hadis-i şerifte "İze dehalar raculü beytehu ev av ava ila firashih ibtedaruhu melekun ve şeytanun. Yequlu'l meleku iftah bi hayrin ve yequlu'ş şeytanu iftah bi şerrin. Fe iz Allah Allahu taala terad'al meleku şeytanan ve dalla yekla'uhu. Ve iz entebeha min manamihi qala zalika." فَإِنَّهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ نَفْسِي إِلَيَّ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَّ مِنْ فِرَاشِهِ فَمَاتَ كَانَ شَهِيدًا وَإِنْ قَامَ وَصَلَّى صَلَّى فِي فَضَائِلِ بِأَدَمَ evine yahut yatağına gelmek istediği zaman bir melek bir şeytan süratle ona koşarlar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 La ilahe illallah demeyi emrederler.